Bugün e, çok bağırmayan, bizi çok şaşırtmayan, yanıtmayan çocuklarımıza, bütün katılan çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar. Evet. Bir soru var. Hazreti Adem'in ilk insan olmadığına dair yorumlar var e, diyor. Arkadaşlar, e, çok tartışmalı bir konu bu. Ben de bu kanaatteyim değil ama hiçbir delilim yok. Ee, şey olarak yani donaylı olarak bir delil. Hal <gülüyor> ete gel insan henüz mineldelem bir şeyemden kura ayetdir İnsan Suresinin birinci ayeti. İnsanın üzerinden o henüz anılmaya değer var bir varlık değilken çok uzun asırlar geçti. Yani aşamalardan geçerek yaratıldığını ve henüz o aşamadayken ona insan bile denilmeyeceğini söylüyor arkadaşlar. 1990'da ben göreve başladığında e, Elmalı tefsirinden Mülhem orada da bu geçiyor arkadaşlar. Yaratılışın bu kelime hepimizin bölüntülerinde kendi kendini diyor ama evrim yoluyla olduğunu, türden türe geçme şeklinde değil ama bir evrim şeklinde olduğunu bizim bütün alimlerimiz neredeyse kabul ediyor arkadaşlar. Vece ayna اِنْ مَا۪ي كُلَّ شَيْءٍ اِنْ Her hayat sahibi şeyi biz sudan yarattık diyor Allah Teala. Ve bunu destekleyen başka ifadeler de var. İsmail Yakıt Hoca'nın İslam'da evrim teorisiyle ilgili bir videosu var. İzlemenizi merak edenler izleyebilir. <gülüyor> Efendim bu teori, yani bu bir teoridir. teoridir. Ee, Hazreti Adem kendisine ruh üflenmiş ilk insandır. Hazreti Adem kendisine ruh üflenmiş ilk insandır. Ama o aşamaya gelene kadar daha önce, ondan önce alt kademelerde bir takım süreçlerden insanlık geçti diye düşünüyorum ben bu aletlere falan da Ama bunun o kadar muazzam bir faydası var ki bu teorinin çok büyük bir avantajı var. O da şu arkadaşlar, ilk insan Hazreti Adem'de Adet'ten önce hiç insan yoktu diyenler, arkadaşlar, Adem'in çocuklarının nasıl çoğaldığını anlatmak için kardeş evlilikleri yaptıklarını söylüyor. Ama bu teoriye inanırsanız kardeş evliliğine gerek yok. Anlatabiliyor çünkü. Diğer o, e, onların bir adı var. Neandentenler. Neandentenler. Ne işte söyleyemiyorum onu. Onlar, arkadaş biraz çalışayım evde. Onlarla evlenmiş olabilirler. Çünkü bugünkü bilimde şunu unutmayın. Biz dini hakimelerimizi bilimsel gelişmelerin üzerine kurmayız arkadaşlar. Çünkü bilim bugün böyle söyler. Var, başka bir bulgu bulur, başka bir şey söyler. Ama şu andaki de insan öncesinde bir aşamadan bahsediyor, insansı bir varlıktan bahsediyor ve onların homo ortaya çıkar çıkmaz yani ruh üflemiş, sahibi ruh insan ortaya çıkar çıkmaz. O bir önceki kalanların, homo erectus galiba onların çok hızlı bir şekilde yok olduklarını söylüyor. İşte onlar şeyle adeli çocuklarıyla evlilik yaptılar muhtemelen diye düşünüyorum. Şimdi ama bütün bunların hepsi bir ihtimal arkadaşlar. Yani ilim değil. Yani zan. Teori demek, zan demektir Sakın bunu böyle bir kesin bilgi, kesin böyle inanacağız diye kabul etmeyin. Ama tekrar ediyorum, kendisine Allah'ın ruhundan üflediği, muhatap aldığı, meleklerine seyre ettirdiği ilk insan Hazreti Adem'dir. Bunun e, yani o işte önceki, önceden başka insanlar vardığının bir başka delili de arkadaşlar meleklerin Adem'in yaratılacağını yeryüzünde görünce Cenab-ı Hakk'a orada kan dökecek, hesap çıkaracak, bilgini mi yaratacaksın diye sormalarıdır. Yani e, nereden biliyorlardı deniyor. E, arkadaşlar e, ipin ucunu kaçırmayalım. Bakın şimdi bu ihbari bilgilerin, Burası çok kıymetli. Akşama kadar anlattıklarımı hep bir kenara koyun. ihbari bilgilerin inşai bir sonucu olmadığı için bizim için elzem değildir bunu bilmek. Ne demek bu? İnşai ne demektir? Şunu yap, şunu yapma. Yani hırsızlık yapma, yalan söyleme, kibirli olma, işte namaz kıl. Ticarette mesela hile yapmam. Diyecek, diyeceksiniz hiç kimse tabi kabahat samur kürk olmuş kimse üstüne almamış arkadaşlar. Bakın herhangi bir iş yaparken zerre kadar hile karıştırıyorsanız o kazanç haram olur arkadaşlar. O yüzden belimizi doğrultamayız, elimizde huzur kalmaz, çocuklarımız yola gelmez. Yani deneye dönüp kazancımıza bakmamız gerekir. Kazancımızı kontrol etmemiz demek. Eski alimlerimiz <gülüyor> demiştir ki, 40 gün helal yese bir insan ahlakı değişir. 40 gün sırf helal yersen ahlakı değişir. Onun için yani bunu bu bilgiler bize lazım. Anlatabiliyor muyum? Ama biz onu bırakmışız. Adep öyle mi yaratıldı? Böyle mi yaratıldı? Çocukları nasıl evlendi? Sorular şöyle sorular bile var arkadaşlar. Hocanın birine sormuşlar. Adem'le Havva'nın nikahını kim kıydı? Onu da tepesi 60 demiş ki valla düğüne ben çağırılmadım demiş. Bunlar kim kıydı? Demiş. Yani fıkra mıdır? Gerçek miydi? Bazen gerçek oluyor yani. Biz fıkra zannediyoruz. İşte böyle bunlar nedir arkadaşlar? Lüzumsuz bilgilerdir. Ama insanın merak etmesi güzeldir. E, lüzumsuz demeyim gene de. Çünkü üzerine bir ortolojik bir anlayış kuracaksınız. Üzerine bir felsefi sistem varlık anlayışınızı o bilgilerin üzerine kuracaksınız. Ama benim gibi daha böyle kafası ameli zekaya, daha e, ağırlık merkezi o tarafta olanlar mesela ben şöyle diyorum. Tamam da bunun bana ne faydası var şimdi? Yani, bunun bana ne faydası var? Ben şu anda iyi Müslüman olmak için, şu anda ben arkadaşlar e, yok şu çıkmışım, yukarıdan aşağı dönmüşüm ben. Aşağı döndünüz mü? Gidiş çok hızlı. Niye? Çünkü yakında Allah tabi sağlık sıhhat versin. Elimiz tutmaz, ayağımız tutmaz, hatırlayamayız, adımızı bilmem, bir şey olur, bir şey olur. Yani ne kadar zamanım var ki benim bugüne kadar yaptığım eksikleri telafi etmek için. Dolayısıyla hele benim gibi olanların boş işlerle uğraşması kadar Saçma bir şey yoktur. Saçma bile yetmiyor. İntihardır, intihar. Manevi intihardır. Dolayısıyla biz yani tamam da ne yaptım, bunun bana ne faydası var derim ben. Öyle derim. Ve beni bir adım ileri götürecek şeylere odaklanmaya çalışırım. Benim açımdan şöyle bir faydası var. Çünkü bu Adem'in çocukları birbiriyle evlendiği izahını gençler çok mide bulandırıcı buluyor. Ve böyle bir soruyla karşılaşıyorlar. Yani böyle bir dine karşı bir rahatsızlık duyuyorlar. Dolayısıyla böyle bir alternatif açıklamada olduğunu, her ikisi de Adem'in çocukları birbiriyle evlendi diye ne bir hadis var, ne bir ayet var arkadaşlar. O da bir yorum, bu da bir yorum. Dolayısıyla bu, onu kabul etmektense, onu kabul etmek böyle bir pratik faydası var benim için. Yani gençlere izah ederken bak bu işi biz bilmiyoruz. O böyle de olmuş olabilir. Bilmiyoruz yani. Orayı bilmiyoruz. da yer alan bir takım rivayetlerden başka hiçbir kanıtımız yok. Efendim inşallah arkadaşımız anlamıştır. İsmail Yakıt Hoca'nın emis daha böyle bilimsel e, veriler istiyorum diyenler arkadaşlar Enis DOKO'nun Enis DOKO bunlar akademisyen ikisi, ikisi de Arkadaşlar videoları var, onlara bakabilirsiniz. Makaleleri var, bakabilirsiniz. Evet, e, İbn-i Han'lım evrimi kabul ediyor. Klasik alimlerimiz kabul ediyor. E, en yollu kabul ediyor. Bizimkiler kabul etmiyor ya. Çok iyi bugünün insanda yani kabul etmiyor derken ya, sanki evrimi kabul edersek... Allah'ı inkar edecek işiz gibi. Bu ikisi karşı karşıya kalıyor. Değil arkadaşlar. Evrimi kim tasarladı? Yani biz diyelim ki işte basitten mürekkebe doğru basitten karmaşık ve kompleks yapılara doğru evrimleşerek bu ve arada bir takım basamaklardan geçtiysek bunu kim murad etti? Niye şimdi olmuyor? Anlatabiliyor muyum? Bunu kim murad etti? Yani bir şeyin nasıl olduğunu açıklayabiliyor olmak, o şeyi Allah'ın yaptığını inkar etmek anlamına gelmez. Allah aşkına şunu kafalarımıza bir yerleştirelim arkadaşlar. Depremin nasıl olduğunu anlarsak deprem öyle ilahi e, bir şey değilmiş, ilahi bir olay değilmiş. İşte yer altındaki kayalar hareket ediyormuş, tabakalar falan filan. Tamam da Alma bunu öyle ayarladı. Biz demiyoruz ki yani Allah her seferinde haşa yani elini uzatıyor bir sallıyor şöyle. Demiyoruz ki. Ama en baştan Allah onu öyle yarattı. Yani bir şeyin tekrar ediyorum bilim bir şeyin nasıl olduğunu açıklar. Din niçin olduğunu açıklar. Din felsefe de açıklamaya çalışıyor niçin olduğunu ama hep çuvallıyor arkadaşlar. Din kesin olarak noktayı koyar. Bu bunun içindir. Bu bundan dolayı. Mesela efendim e, çeşitli mucizelerin tabiat olaylarıyla açıklanması onların mucize olmaktan çıkarır mı? Yani Hz. Musa için Kızıldeniz yarıldı. Musa ve ordusu geçti. Tam firavun geçecek kapandı. Mesela rasyonelist bir takım Müslümanlar 20. yüzyılda büyük büyük yani müfessirler bunu gelgit olayıyla açıkladılar. Tamam diyelim ki gelgit. Tam Musa geçeceği sırada açılması da mucizedir. O tam o ana denk gelmesi. Zaten mucize o demek arkadaşlar. Ya sen nereden çıktın ya seni gökte arıyordum yerde buldum deriz ya birini böyle tam ihtiyacımız olan tam o anda o işimizi o ancak görebilir mesela karşımıza çıkar. Yani mucize budur zaten. Biz sıradan olaylardaki mucizevi tarafları görmeyi kaybettiğimiz için yani hayret duygumuzu tasavvufta çok önemli bir beceridir arkadaşlar bu. Hayret duygunuzu kaybettiğimiz için e, gökten efendim böyle hani bir şey inse kitap inse böyle şeyin içinde, nurlarla böyle onu bile bilimsel bir açıklama bulacağız. Diyeceğiz ki işte kuyruklu yıldız patlaması veya ne bileyim bilemiyorum işte bir şey diyeceğiz uyduracağız ve e, ondaki o ilahi işareti de görmeyeceğiz. Halbuki Peygamber Efendimiz arkadaşlar tefekül diyor bakın. Hiçbir zaman şereye yormamış. Hep hayatta karşılaştığı şeyleri halloy olmuş. Mesela şimdi bizim gündemimizde şey var değil mi? Hudeybiye hadisesi. Hudeybiye sırasında anlaşma yapmaya karar vermişler. Kureyş heyeti geliyor uzaktan Peygamberimiz bakıyor ki başlarında Süheyl var. Burada ismi geçti, tam künyesi. Diyor ki, Kureyş bize Süheyl'i gönderdi. Bugün işimiz kolay olacak diyor. Çünkü Süheyl kolaylık demek. İnsanların isim, o yüzden olumlu isimler konmasını söylüyor. Hiçbir zaman zorluk, olumsuzluk, sertlik, bildiren isimler konmamasını, o isimle kişi arasında bir etkileşim olduğunu da ifade ediyor. Neyse dal dala geçtik efendim geldik 28. ayete bugün bir de imza var e, o yüzden hemen böyle bir toparlayalım kısaca 28. ayeti bu belledi o Allah'tır ki el sana Rasulü bil huda ve dini hak Rasulünü huda ve hak diniyle ile Yani Rasul Sıfatını, Peygamberimizin sıfatıdır. Kendisine izafe etmesi. Rasulehu, onun Rasulü demesi çok büyük bir mertebedir arkadaşlar. Kumuni demesi mesela bize çok büyük bir mertebedir. E, aidiyet bildiriyor çünkü. ona ait, kendine ait oluyor. Rasulünü hüda ve hak diniyle gönderdi. Resulü şimdi geleceği üzere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hüda doğru yolu gösteren delik, Bakara'nın başında geçmişti. Ee, daha sonra da geçiyor, Kur'an'da çok geçti. Hudemdin bu Hudemdin müttebil olan Kur'an'dır. Yani Resul Peygamber Efendimiz bilhuda dediği o rasulünü hidayetle gönderdi. Huda ile yani insanlara rehberlik edecek bir kılavuzla, bir rehberle onu gönderdi dediği oradaki kılavuz rehber Kur'an'dır. Hak, Esma-i Rüsna'dandır ve dinil hakkı dedi ya, hak dini ile. Dini hak, hakkın dini demektir. Dini hak, hakkın dini. Bütün insanlığın hukukunu tekeffül eden, bütün insanlığın hukukunu üstlenmiştir bizim dinimiz arkadaşlar. Bakın bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onların tanrılarına söyle, yani inanç cürriyeti, inanç cürriyeti olduğunu, kimsenin inancına hakaret edilmeyeceğini söylüyor. Her seviyedeki insanın e, kötü niyet ve isyan, işte gizli gizli düşmanlık vesaire yapmadıkça yani İslam toplumu içerisinde hakkının, hukukunun korunacağını, hatta Arkadaşlar şu anda İslam dünyasındaki durum nedir bilmiyorum. Osmanlı'da yüzyıllar boyunca çok hukukluluk esastı. Ne demek bu? Yahudiler kendi aralarındaki meseleleri için kendi mahkemelerine giliyorlar. Hristiyanlar kendi mahkemeleri, her topluluk kendi mahkemelerini kuruyorlar. Yani tek bir hukuka, hukuku herkese mecbur etmiyordu. Ee, o derecede yani bütün insanlığın hukukunu tekeffül etmiş, üstlenmiş olan Hak Teala'dan başkasına ibadeti kabul etmeyen dini İslam. Yani Allah Resulü'nün bu hak din ile ve hidayet olan Kur'an ile niçin gönderdiğiniz açıklıyor şimdi. Sebebini. لِيْهُ زِحِرَهُ عَلَدِّينِ ki onu yani o hak dini e, dinlerin hepsinin üzerine kahir ve galip kılmak için yani Allah'ın dini bütün dinlere galip gelecektir arkadaşlar galip gelecektir abi. yeter ki e, biz arkadaşlar çok öyle çok olağanüstü bir şey yapmamıza da gerek yok bizi görene Allah'ı hatırlatacak kadar düzgün bir Müslüman olan. Bakın dünyada arkadaşlar e, bir bakın yani uzak doğuya İslam nasıl yayılmış, Hindistan'a, Malezya'ya, Endonezya'ya, kuzeye doğru nasıl yayılmış, ta Kazan Kazan'ın Müslüman oluşu İstanbul'dan eski, Anadolu'dan eski, Anadolu'dan önce yani Rusya'nın içindeki Tatarların Müslüman oluşu. Avrupa'ya, Balkanlara nasıl yayılmış? Afrika'ya nasıl yayılmış? Bizde misyonerlik var mı arkadaşlar? Yani bir misyoner teşkilatı var. Bunlara büyük paralar toplanıyor. Burada görevliler var. Bu görevliler dağılıyorlar dünyanın her yerine Hristiyanlar gibi böyle adam kazanmak için tebliğ yapıyorlar. Var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, biz tüccarlar yoluyla, seyyahlar yoluyla, Çeşitli amaçlarla oralara giden Müslümanları tanıyarak Müslüman olmuşlar. Şu anda en kalabalık dünyanın İslam ülkesi Endonezya bu şekilde tüccarlara bakmış. Bunlar ne güzel Müslüman demiş ya. Ne, ne, bunlar ne güzel insan affedersiniz. Hangi din bunları böyle yapıyor? Basitleştirerek anlatıyorum. Onun Müslüman olmuşlar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani şimdi bir duygumu söyleyeyim inşallah yanılıyorumdur bak yanılıyor olmaktan mutlu olurum. Arkadaşlar ben de Müslümanla alışveriş yapmak zorunda kaldığımda Müslüman derken neydi herkes Müslüman yani böyle dindarlık çok ortaya koyan biriyle alışveriş yapacağım zaman iki kere dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü diyorum ki beni Müslüman gördü ya kesin buradan alırım diye düşünür. Yani bana her şeyi yapabilir. Çok üzücü bir şey. Çok üzücü bir şey. Ticarette, komşulukta ama çok güzel örnekler de var. Güzel örnekleri de anlatmak lazım. Efendim e, böyle birisi mesela komşusunu tanıyor, birisiyle iş yapıyor. E, efendim o şekilde Müslüman oluyor insanlar. İslam'a yaklaşıyor, geliyor, birbirini hidayete eriyor. Yani Müslüman ama dinler uzak bir yaşantısı varken... Beni tanıyor mesela, onu tanıdıkça, onu gördükçe, onunla teşvikime mesai de bulundukça Müslüman oluyor. Yani biz yeter ki bunu yapabilelim, Allah dinini bütün dinlere üstün kılacaktır. Hatta arkadaşlar karikatür krizi, batıdaki İslam'ı merak etmeyi artırmış Kur'an satışlarını tavan yapmıştır. Şu anda Gazze olayları, arkadaşlar bu insanlar nasıl bu kadar... İmanlılar nasıl dönmüyorlar, sapmıyorlar. Avustralya'dan bir video. Onlara da çok güvenmeyin sosyal medyadaki videoları. Artık yapay zeka'dan sonra gerçekle e, sahte ayırt edilebiliyor neredeyse. Bir video var. E, kadın sokakta dolaşıyor. çeşitli insanlara mikrofon uzatıyor. Diyor ki işte sana 100, do 1000 dolar versen, Hristiyan olur musun diyor mesela. Hepsi kabul ediyorlar. Bir tane Müslüman'a rastlıyor sana diyor, bin dolar versem pardon sana işte bin dolar versem şu dine girer misin diyor kabul ediyorlar bin dolar için din değişti bir Müslümanlar aslında diyor ki sana diyor bin dolar diyor şey yapar mısın <gülüyor> hristiyan olur musun diyor Olmam diyor ki kesin diyor. İşte ama daha çok versem diyor. şu kadar versem falan diyor. Git diyor oldu. Ben benim, de böyle biraz gariban bir insan. Git diyor benim diyor ihtiyacım yok diyor. Benim inancım satılık değil diyor. E şimdi bunları gördükçe onlar merak ediyorlar. Nasıl oluyor da böyle oluyor diye. Yine bir sosyal deney yapmış birisi. Gitmiş e, Amerika'da bir e, büfe gibi bir yer göre. Biraz ufak, gariban bir yer yani. Orada e, tavuk pilav satıyormuş e, ama kapalı bir hanım çalışıyor mutfakta ve şeyde, serviste yani. Kadına diyor ki işte sadece bir dolarım var diyor tavuk adama bana sadece pilav verir misin diyor. Anlattım size galiba. Diyor. Yani kadın diyor ki nasıl diyor sen diyor açsın diyor ve sadece bir doların olduğu için pilav mı yemek istiyorsun? Sen diyor söyle diyor ne, hangi sandviçten hoşlanmasın? İşte sos ister misin? İçin tavuk mu koyayım, biftek mi koyayım? Ondan sonra sandviçini veriyor sonra diyor ki şuradan da içecek al diyor istediğin içeceği diyor. Yani bunları görmesi gerekiyor insanların arkadaşlar. bunları, Bunlarla e, karşılaşması gerekiyor hayatın içerisinde. İşte din cinsinin hepsinin üzerine çıkarmak, hepsine galip ve üstün etmek için ki bu ganebe iki vecihledir. Birisi inmen hüccet ve burhanda ganebedir, ki bir hüda buna işarettir. Birisi de amelen, fiiliyatta ganebe ve istiladır ki, din hak tabirinde de bunun tahakkukuna işaret vardır. Yani Kur'an'ın hidayet oluşu, dinimizin, İslam dininin hüccet-burhan yoluyla, müzakere tartışma yoluyla, ilmi yöntemle de diğer dinlere üstün geleceğini gösterecek. Çünkü bilimsel gelişmeler arttıkça arkadaşlar birer birer bütün ayetlerin aslında ne demek istediği yeni yeni anlaşılmaya başlıyor. Ona Kur'an-ı Kerim'in manen muciz olması diyoruz. Diğeri de ameliyatta, fiiliyatta galebe. Yani gerçek hayattaki galebedir ki, Dini hak tabirinde de bunun da işaret vardır. İslam'la çarpışmak isteyen dinlerin hepsi muhakkak mağlup olacaktır. Ne zaman yazdı bunu Elmanlı arkadaşlar? Unutmayın, 1930'larda yaşanan şartları düşünün. Halifelik gitmiş, İslam dünyasının her yeri işgal edilmiş, sömürgeleştirilmiş, savaşlar kaybedilmiş... Efendim, e, ekonomik olarak dibe vurmuş İslam dünyası o şartlarda bunu yazıyor arkadaşlar. Bu, e, yani biz e, bir yükseliş döneminde bile, hani küçük de olsa bir ilerleme döneminde bile arkadaşlar bakın e, bir şeyden rahatsız oluyoruz, bana şöyle baktılar, öyle bakmalarını istemiyorum, o yüzden başorduğumu çıkarıyorum diyoruz. Yani o kadar demek ki zayıflamışız yani. Efendim, İslam ile çarpışmak isteyen dinlerin hepsi muhakkak mağlup olacaktır. Bunlardan birincisini tamamen zahir olduğunda şüphe yoktur. Dini İslam ilmi noktayı nazardan her dine galiptir. Arkadaşlar kitabı mukaddesi bir kere bile okumanız İslam'ın ne kadar üstün bir din olduğunu ilmi açıdan ne kadar üstün bir din olduğunu hakka, hakikate kıyaslanamayacak kadar muvafık olduğunu anlarsınız. İkincisi ise, ta, yani o fiiliyattaki galibiyet, tarihte bir, bir dereceye kadar tahakkuk etmiş ve bir zamanlar Müslümanlar her kavme galip olmuş ise de bunun tamamı daha ziyade istikbalin sine ilk inkişafındadır. Yani gelecekte tamamını göreceğiz. Bütün dinlere hakim olduğunu, bütün dünyaya... Hakim olduğunu göreceğiz. Bazıları bunun insanın müzulünde olacağını söylemişlerdir. Yani Hazreti İsa yani müzulunduğu zaman olacağını söylemişlerdir. Allah'u a'lem diyor. kefa بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Bu vade şahit olarak Allah yeter. Kim vade etti bunu? لِيُّذْهِرَهُ عَلَى Kulli. Bütün dinlere galip gelecektir İslam. Kim söylüyor? Allah söylüyor, Allah müşahidliğin yetmez mi diyor Cenabı? Şahit olarak Allah yeter, o indirdiği ayet yani ayetler ve fiilen izhar edildiği mucizat ile o buna şahitlik ediyor diyor. E, son ayete geldik arkadaşlar, burada kalalım. 29. ayet Allah nasip ederse onu yarın tamamlas.